Su hakkına hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Nurhan Yüce Evet su hakkında bu hafta e, Arman Köyü'nden Kırklareli'nin Merkez İlçe e, merkezine bağlı Arman Köyü'nden bir haberle Başlayacağız e, 12 Aralık 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sayfasında Şöyle bir duyuru yapıldı e, Aynen şöyle söyleniyor Kırklareli ilindeki Arman Köyü Mevkiinde Kimtaş Kireç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması Planlanan Grup kalker madeni projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan dosya çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinin 17. maddesi doğrultusunda incelendi ve uygun bulundu. Projeye ilişkin çet süreci artık başlamıştır. İlgililere duyurulur deniliyor. İlgililerden evet. birisi şu anda bizim konuğumuz. Evet. Arman köyü muhtarı Nahit Bulut. Nahit Bey merhaba. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz Nahit Bey. Hoş Şimdi İyi bu, aylar. teşekkür ederiz. Bu duyurunun ardından tabii köyde karşı bir eylem, bir duruş başladı değil mi? Evet, evet büyük bir evet. parasyon başlatmışlardır. Evet, şimdi öncelikle size şunu sorsak, köyünüzün yakınlarında bu projeyle birlikte 500 bin, bin tonluk kalker cev cevherini işletecek bir kalker ocağı açılacak. Bunun çalışmaları başlayacak. Bu ocağın su kaynaklarına sizin yakınlarınızdaki toprağa, çevreye, insanlara ne gibi zararlar olacak? Onlardan başlayarak evet, evet, anlatmaya. Bir önce bu yayını bize ayırdığınız için size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Darba, ederiz. Köyü olarak. Hı -hı. Evet, şimdi köyümüze 1800 metre mesafede açılacak olan Kalker Maden Ocağı'nın önce su kaynaklarımıza çok büyük zarar vereceği aşikardır. Evet. Çünkü 4 adet su kaynağımızın Açılacak maden ocağına mesafesi Sadece 100 metredir 100 metre mesafedir Evet 100 metre mesafedir Hemen dibinde yani dibinde, dibinde, evet. Evet. Ee, Bu su kaynaklarımız Önce köyümüzün 40 yıldan beri içme suyunu sağlayan kaynaklardandır evet. Ayrıca Bu sudan tarım alanlarımızı sulamaktayız hı hı. Diğer kaynaklarımızda da Kırktar Ali Barajı'nın %20'sini sağlayan su havzasıdır evet. Bu ocaktan zarar gören ...görecek olan sadece Arman köyü değildir. Evet. Kırklareli ve bu barajdan sulama yapacak... ...beş bin, 5 milyon dönüm... ...tarım arazisinde zarar görecektir. Evet. Ve ayrıca elin içme suyu da... ...bu barajdan sağlanmaktadır Hı hı. Ayrıca yapılacak olan çalışmada... ...tozun çevreye... ...tarım alanlarına, insanlara... ...ve hayvanlara zarar vereceği aşkardır. Evet. Sararları bunlardır. Peki şimdi Akgün başlangıçta okudu ya Nait Bey, çevresel etki değerlendirme yönetmeliğinin 17. maddesi doğrultusunda incelendiği ve bu incelemeye uygun bulunduğu yani çevresel bir etkiye yol açmayacağı saptandı deniyor ki bu projenin. Proje ilişkin çet süreci başlatılmıştır deniyor. Evet. Şimdi bu incelemeyi nasıl yaptılar? Yani ilgili bakanlıktan, ilgili müdürlükten e, yetkililer oraya geldi ve bu işte sizin söylediğiniz az önce söylediğiniz 100 metre ötesinde su kaynaklarına, 100 metre ötesinde bu ocağın açılmasını e, nasıl projelendirdiler? Ya Geldiklerinde vallahi, sizinden muhatap oldular zaten mı? Bakın, bu e, kim taşı? Anonim şirketinin mühendisleri 6 ay önce bana geldiler. Hı hı. Ee, burada e, be, ama tam yerini söylemediler o zaman. E, sadece çevreyi söylediler. Burada bir, e, biz bir maden ocağı açacağız. E, kalkara taşı alacağız. Ve hı. senin e, bize imza vermen gerekiyor dediler. E, ne, neden imza vereceğim dedim. E, bizim oradaki çalışmamızda e, artıkları... Köyünüzde bir bölgeye nakletmemizi ve bize su ihtiyacınızı karşılamamızı istediler. Hmm. Evet, ben de onlara e, biz e, Kırkları'nın en çevirici köyü, Türkiye'nin en çevreci köyüyüz. Ve böyle bir maden ocağının burada açılmasını kesinlikle müsaade etmeyiz. E, ve bu sevdanızdan vazgeçin dedik. Dedim hı hı. yani bizzat. Onlar çektiler gittiler. Ya yani ilk evet. görüşmenizde zaten tavrınızı koydunuz. Tavrımızı koyduk. Hı hı. Ama bunlar ne yapmış biliyor musunuz? Yan tarafımızda 20 kilometre aşağımızda Üsküp e, Belediyesi Bel'de gitmişler e, onlardan e, biz sizin Asyatınızı taşıyacağız. Hı hı. Suyunuzu biz temin edeceğiz. Daha 20-30 kilometre ileriden e, oradan bir yazı almışlar imzalı yazı. Bu imzaya istinah bu raporu hazırlamışlar. Hı hı. Zaten evet. e, biz ver, vermediğimiz için olmuyor. Hı hı. Gitmişler oradan vermişler. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Alınan o imza sizin olduğunuz bölgeyi de etkiliyor sonuçta. Zaten Tabii. onların bizim bölgemizle alakası yok. Bizim Hı. bölgemize değil. Bize 30 kilometre, 20 kilometre mesafede. Evet. Ama onlar bu imzayı nasıl alıyor? Neyi istinaden veriyor? Ve nasıl kabul ediliyor? Ben bunu daha çözemedim. Evet. Hı. Peki e, bununla ilgili yasal süreç başlıyor mu? Ne aşamadasınız? Ha, yani? şu, an, e, şu an işte o, o imzayı aldıktan sonra e, raporu ilk raporu kabul ediliyor. Ve yasal süreç de başlamıyor. Şu an Çet raporu alması için e, gerekli ilgili birimlere müracaatını yapmışlar. Evet. Hı -hı. Şu aşamada e, şu proje şu aşamada yani çet raporu aşamasında. Hı -hı. hı hı. Sizi size bilgilendirme toplantısı mı yapacaklar şimdi peki? E, şimdi bilgilendirme toplantısı ne zaman yaparlar? Çet raporu eğer onaylanırsa yaparlar. Hı hı. Zaten biz o çet bilgilendirme toplantısına katılmayacağız yani mümkün evet. değil. Evet. Evet edeceksiniz toplantıyı. Evet, evet toplantıyı net edeceğiz. Evet, bir de şöyle enteresan bir durum var. Yani burada Kalker Ocağı açılıyor ama Armağan Köyü 2012 yılında Türkiye'nin en temiz üçüncü köyü seçilmiş. Böyle de bir ironik bir şey de var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilmiş bu ödül. Şimdi de aradan bir sene geçiyor ve Kalker Ocağı'na izin çıkıyor. Evet. Bu nasıl bir şey? Ben anlayamıyorum yani. Ya evet ya, biz, de, biz, de sizden, olduk, biz de şok olduk. Ya. Böyle evet. bir şey görünce şok olduk. Ya. Sizden evet. belki şunun e, öyküsünü anlatmasını, atma, anlatmanızı isteyebiliriz Nait Bey. Bu e, işte 3. köy en evet. temiz 3. köy seçilmenin sürecini anlatabilir misiniz? Tabii ki, tabii ki, Neler tabii yaptınız ki. da bu evet. ünvanı elde ettiniz? Evet. Evet. E, bu süreç gerçekten hiç kolay olmadı. E, bu süreç 1-2 yılda da e, Erişemizliğimiz bir süreç değil Tam 8 yıl gibi bir zaman zarfında Biz bu hedefe ulaştık evet. ee, 2004 yılında biz başladık Bu çevre temizliğine ve çevre düzenlemesine Önce halkımızı toplayarak Çevrenin önemini anlattık hı hı. Neler yapmamız gerektiğini onlara Onlarla istişare ettik Çöplerimizi sağa sola atmamalarını Belirli yerlere tutup Önce biz bunları traktörlerle toplayarak Belirlediğimiz alanlara taşıdık Sonra 25 yada çöp konteyneri alarak Çöplerimizi bunlara döktük. İl Özel idaresine başvurup, haftada bir çöp kamyonunu getirerek çöplerimizi aldırdık. Hı hı. Ee, köyümüzde geri dönüşüm projesini başlattık. Ee, geri dönüşüm projesi nedir? Atık pil, cam şişe, konteyner alarak pillerimizi ve şişelerimizi buralara topladık. Hı hı. Hem çevreyi temiz tuttuk, hem de geri dönüşüme katkı sağladık. Köyümüzün sokaklarının çevresini her zaman temiz tuttuk ve tutmaya devam ediyoruz. Biz Kırklar'ın temiz ve çevreci köyüyüz. Sürekli evet. ödül alıyoruz. E, yaptığımız çalışmaları bir sida haline getirerek yarışmaya katıldık. Evet. Ve yapılan yarışmada Türkiye Üçüncüsü olduk. Ve e, il özel idaresine birçok kamyonu ve Armağan Köyü Mutarlığı'na dizüstü bilgi sayar. Ve çevre beratı Türkiye Üçüncülük Ödülü ve teşekkür belgelerini aldık. Evet. Siz ama... gelen çabayı sarf ama evet, evet. birileri gelip bütün bu gösterdiğiniz e, özel itimama e, neredeyse ihanet eder gibi evet. e, su varlıklarını kirletici evet. bir projeyi ben ben şimdi e, durum çatı aşamasında ben bunun geri döneceğini kesinlikle tahmin ediyorum ve öyle olmasını Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Ve ben zaten biz e, tüm müdürlüklerimize müracaatlarımızı birebir yaptık. Dilekçelerimizi verdik. Hı -hı. E, burada yapılacak kalker olacağının sakıncalarını anlattık. Ve şimdi çet raporunu bekliyoruz. Yani çet raporunun bakalım biz olumsuz sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Hı hı. Evet. Şeyden de bahsediliyor. Armağan köyünde bir imza kampanyası başlatılmış. İşte bu imzalar nereye iletilecek? Kaç kişi imza attı? Yani köyün genel şeyi nasıl? Kimse istemiyor herhalde projeyi değil mi? E, ya tabii ki yani. Şimdi biz e, imza kampanyasını e, başlattık. Evet. Ee, aşağı yukarı 300 imza topladık şu ana kadar Biz evet. Zaten 300 imza topladık Daha 300 imza sırada Yani imza sorunumuz yok evet. Kaç kişilik ee, bir köyden bahsediyoruz? Şimdi bizim e, bizim şu an nüfusumuz 450 Hı -hı. Ama bizim nüfusumuz 900 450'si de Kırklareli, Burgaz Bu çevrede yaşıyor Ama evet. yaz yazın nüfusumuz 900 oluyor evet. Bunlar yaz e, tatilinde Köye dönüyorlar Hı -hı. Şimdiki nüfusumuz 450 Evet. E, yaş saatinde dokuzuz Yani orada yaşayanların hepsinden neredeyse İmza almış evet, durumdasınız imza aldık ve Zaten biz imzaları te teslim ettikten sonra Daha elli yüz kişi geldi Biz, ne biz de imza attığını duymamışlar evet. e, Biraz <gülüyor> işe acele tuttuk Hı -hı. E, dil, e, Biz bu imzaları dilekçelerimizle Birlikte valiliğimize Çevre müdürlüğüne ilettik Ve bu projeye tüm arman halkı ve kırklar el halkının Karşı olduğunu söyledik Çünkü Hı -hı. bakınız buradaki sorun Su su su sorunu Evet. Şimdi devletimiz bak devletin burada bir çarpıklık var. Devletimiz trilyonlarca masraf ediyor. Evet. Bir baraj yapıyor. Çok büyük masraflar. E sen barajı yapıyorsun da o barajı nere dolduracaksın? Evet. Su. Suya ihtiyaç yani, var. Suya ihtiyaç <gülüyor> var. E sen şimdi buradaki suyu yüzde %20, %20'sini bak %20 çok önemli bir rakam. Sen %20'sini burada eba, eba edersen o barajı nere dolduracaksın? 40 tane içme suyunu nasıl temin edeceksin? Evet. Ya çok büyük bir sorun var. Yani ben bunu, bu, bunları göz ardı etmeyeceklerini ve bu projenin chat raporu verilmeyeceğini tahmin ediyorum. Evet. Bu bahsettiğiniz baraj Armağanlı barajı mıdır? Bak şimdi Armağan barajı değil. Hı. Kırklareli barajı. Kırklareli, pardon. He, tamam, Armağan Hı -hı. barajı da var ama Armağan barajı bir üstümüzde kalıyor. Hı -hı. Armağan barajı da e, içime, şey, Kırklareli barajını destekliyor. Ama şundaki e, olay Armağan barajıyla ilgili değil. Hı -hı. Şu an tamamen akışını 40 ile barajı sağlayan bir dere. Hı hı. Dört kaynaklı bir dere. Dört kaynaklı bir dere. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı. Anlaşıldı. Şimdi e, isterseniz önce bir şarkıyla ara evet, verelim. Evet, Ondan evet. sonra Nahit Bey devam edelim. Tamam, sohbetimizin. Tamam, tamam, tamam. Evet, şimdi Arif Şentürk'ten Deryaları dinliyoruz. Tamam çok güzel. Su hakkında Arman Köyü'nden, Kırıklar Ede'nin Arman Köyü'nden Arman Köyü muhtarı Nait Bulut'la birlikteyiz. Konumuz da şuydu. 12 Aralık 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web sayfasında Arman Köyü'nün yakınlarında su kaynaklarına çok yakın bir kalker ocağı açılacağı ve bunun için chat sürecinin başladığı bildirilmişti. Buna karşı köylüler de, Armağan Köylü'leri de izledi. Bir hani karşı duruş başlattılar. Onunla ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Evet, Nail Bey. Şimdi şöyle bir şey sormuştuk size. Hani bununla ilgili yasal süreç başlattınız mı diye? Siz de biraz anlattınız bizi. Bunun dışında hani imza toplandığı, imzalar toplanmaya devam ediyor. Ne gibi protesto etkinlikleri yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bir strateji belirlediniz mi? Vallahi benim mühendoanın en büyük stratejimiz eğer bu çet kabul edilirse ...tabii Hı -hı. biz bunu düşünmek bile istemiyoruz... Evet. E, ...aklımızın üzerinden daha iyi geçirmiyoruz... ...ama o kadar eminiz ki... ...eğer kabul edilirse... E, ...zaten biz... E, ...onu yargıya taşıyacağız... Hı -hı, Hı -hı. E, ...yargı, yargı, yargı... ...aklımızı kullanacağız... ...ama evet. yargıdan da... ...yolumlu bir sona çıkmazsa... ...biz tüm Armanköy köy halkı olarak... ...orada kan kuracağız... ...orada evet. yaşamaya devam edeceğiz... E, ...gerekirse açlık grevi yapacağız... ...protostamızı evet. göstereceğiz... Ben diyorum ki hepimiz orada olacağız ama burayı bu ocağı açtırmayacağız. Evet. Ve tüm ben ve tüm Arbankköy halkı enfikiriz. Evet. Evet. Çünkü Aha. şöyle bir şey de var değil mi Nahit Bey? Ee, yani şimdi bu su varlığı bir kere insanların orada e, yaşam kaynağı. Ama aynı zamanda ekonomik faaliyetlerinizin de sürdürmeniz için bir araç. Yani direkt su varlıklarını kalkar ocağı kirletirse e, kullanılmaz hale getirirse bundan tarım ve hayvancılığınız da çok ciddi boyutlarda etkilenecek. Öyle bir yanı da var değil mi? Evet, evet. Zaten sudan sonraki gelen ikinci yapı Şimdi 190 bin dönüm arazide gerçeklik sürecek bu maden ocağı. Evet. Bu maden ocağının da tam yeri bizim ayvancılık yaptığımız bir alan. Evet. Hayvanlarımızın orada sürekli gidip otlak, otlak, otlak olarak kullandığımız bir alan. Evet. Kaba yem ihtiyacını karşıladığımız bir alan. Bir kere hayvancılıktan otomatikman zarar görüyoruz. Evet. İkinci zarar, zarar göreceğimiz... Ee, bu kapalı şebeke sulama sistemi şey pardon o ayrı bir konum ee, ikinci zarar göreceğimizde e, yapılacak tozdan Hı -hı. çalışmadan Hı -hı. Hı -hı. tozdan Hı -hı. dolayı hem insanlarımızın kıyı çünkü 1800 metre mesafe çok yakın evet. Hı -hı. He, evet. tozdan hem insanlarımızın tozdan etkileneceği hem tarım alanlarının etkileceği kesin Hı -hı. ve aşikardır. yani halk sağlığını halk sağlığı halk sağlığı bir, halk, tehdit, halk bir şey. tehdit altında bir bir Hı -hı. de tarım alanlarımız tehdit altında iki evet. Hı -hı. Yani zararları çok, çok büyük bir zararları var Hı -hı. Onun için zaten bu şeyi başlattığımız yani zarar zarar saysan saysan bitmiyor Evet, bir de de yani, böyle. evet böyle olunca hani ekonomik faaliyetler zaten büyük oranda kısıtlandığı zaman herhalde göçten başka bir seçenek kalmıyor zaten hani kırklar elini bırakıp bütün Trakyada bir göç problemi var evet, görüyorsunuz var. Hani var. köyler zaten... kasabalar boşalmış durumda neredeyse Bununla evet. ilgili neler söyleyebilirsiniz? Vallahi biz e, şimdi, şimdi Arman köyü e, geçimini çiftçilik dayamacıyla sağlamaktadır. E, köyümüzün 5 bin dönüm arazisi kapalı şebeke sulama sistemiyle sulanmaktadır. Hı. E, köyümüz halkının e, tamamına yakını emeklidir. Şu bir şu şeyimiz var. Hı. E, genç nüfusumuz sürekli azalmaktadır. Evet. E, bu nedenle tarlalarımızın çoğu boş olmaktadır. Hı. E, nüfusumuzun yaş ortalaması elden üzerindedir. E, 220 aralık köyün 40 hanesi tarım ve hayvancılık işleği yapmaktadır. Evet. Gençlerimiz evet, üniversite okuyup şehirlerde i̇şte. yaşamaktadır. Ama ne olursa olsun... ...biz köyümüze sahip çıkacağız. Hı -hı. Burada yaşamaya devam edeceğiz. Canımızı vereceğiz ama... ...bu maden hocanı buraya açtırmayacağız. Evet. Çünkü Arman köyü... ...gerçekten bak Arman köyü gezilecek... ...görülecek bak doğasıyla... ...barajıyla... E, ...köydeki e, köydeki alanlarıyla... ...süpor kompleksiyle çevre temizliğiyle çevre düzenlemesiyle zaten Türkiye'de 3. köy olmuşuk. Düşünebiliyor musunuz? Yani Böyle bir köyün burada yer olmasına kim gözüme bulur? Evet biz Hı. ziyaret etme imkanını bulmuştuk. Evet bekliyoruz ya yani, muhakkak gelip görmenizi istiyorum. Gördük gördük zaten. Biz... Ee, Öyle mi? Evet, <gülüyor> evet siz yokuz. 2 ayında oradaydık. Orada mi? ada çayınızı da içtik. Ya çok, güzel, çok ee, güzel. Hatta orada bir çeşme yapılmıştı. Ee, evet Köy ortasında çeşme. Köy evet. ortasında. Evet, evet çok temiz ve çok güzel, şeydi, evet. e, içilebilir su. İçilebilir bir kaç su. Yaşamıyor. Yaşamıyor. Kaç yılında kaç yılında gelmişsiniz acaba? Daha yeni geldik. Böyle geçtiğimiz Ekim evet hmm. Bülent Bey'le falan tanışma imkanımız evet, Olmuştu evet. ee, Önüne de çeşmenin önüne de Herhalde böyle bir alan yapmışsınız Orada işte bir şeyler mi yıkanıyordu Falan yani tam da işlesel bir çeşmeniz Vardı evet, Bizde... Tarihi bir çeşmemizdi o biz onu daha güzel restorata Evet restore etmişsiniz evet. Ee, Bizim de dikkatimizden kaçmamıştı Köyün temizliği ve işte e, Parkı evet. e, Çok e, hoş görünüyordu açıkçası hı hı. E, Kesinlikle öyle bir de gittiğimiz zaman hatırlarsan Nurhan orada şöyle bir şeye şahit olduk. Arman Barajı'na gittik. <gülüyor> evet Arman ee, Barajı'na da götürmüşlerdi evet, bizi. Evet çok enteresan bir baraj. Hani sorumlu bir baraj evet. diye bize söylendi. Bu barajın yapımı başta hesaplanandan çok daha masraflı olmuş zaten. Neden olarak da hani barajın tabanı mağaralarla doluymuş. Bir türlü o mağaraları boşluklarına gittiği için su yeterli seviyeye gelememiş falan. Sonra işte defalarca o mağara boşluklarına hı, beton, beton sıkmışlar, sıkmışlar. Falan. onlardan bahsetmişlerdi. Evet. Öyle yani. bir şeyiniz de var, barajınız da var değil mi evet. yakınlarda? Evet, evet. bir baraj var yetmedi, bir de kalker ocağı açılacak. Evet. Eğer evet. engel Neyse. olmazsak tabii, Allah'tan, engel olmasınız. Allah'tan barajımızı biraz dizcan ettik yani, bunu biraz normale çevirdik. Evet. Ee, tabii şu baraj, hakkında da size biraz bilgi vereyim. Evet, lütfen. Zaten e, şimdi bakın bizim bölgemiz e, dünyanın en yaşlı jeolojik yapısına sahip. Ve genel olarak Kalker ve Kireç Taşı'ndan oluşmakta. Hı. Bu nedenle zeminimiz çok karışık ve geniş bir mağara yapısına sahip. Evet. Bölüget iki mağara yapısıyla baraj alanı kıyaslandığında çok küçük bir alan tekabül etmektedir. Çevredeki mağara sistemine göre özetle şöyle anlatayım. Baraj alanında doldurulan mağaralar bölüget mağara sisteminin yüzde biri bile değildir. Düşünebiliyor musunuz? Bu nedenle orada baraj için doldurulan mağara boşlukları ...o valga için bir zarar teşkil etmemektedir. Çok geniş bir mağara sistemi olduğu için... E, ...bölgede baraj için doldurulan mağaralar... ...ne yeraltı su sistemine... ...ne de ekolojik sisteme zarar vermeyecektir. E, bu zaten... ...Kalkayarlı Kireçtaşlı olduğu için... ...yıllar içinde... ...ortalama 100 yıl içinde... ...bu doldurulan mağaralar... ...etrafında yeni mağara kanalları oluşturacaktır. Evet. E, Armağan bölgesinde... ...tüm zemin yapısı böyle olduğu için... Baraj maliyeti bu nedenle çok fazla olmuştur. Evet. Ama dolduran mağaralar kesinlikle çevreye hiçbir şekilde zarar vermemiştir. Barajın da çevreye hiçbir zarar olmadığı için en bölge halkına, en ve çevreye büyük yarar olmuştur. Evet. Ama dolayısıyla gerçekten e, Türkiye'nin en pahalı barajı olmuştur. Zemin itibariyle. Hı hı. Evet. Ama evet. şimdi şöyle bir şey de var evet. Nait Bey. Yani bu barajların ömrü zaten 50-60 yıl. Evet. Şimdi zaten bunun 15 senesi gitmiş. Evet. Yani 35, işte 35 sene falan kalmış. Hani 35 sene sonra bu baraj artık işlemez hale geldiğinde o güzelim mağaralar çoktan betonlanmış olacak falan. İşte yani işte aslında ben, burada ekoturizm potansiyeli de çok yüksek. Evet bölgenin. zaten bizim öyle bir projemiz de var. Evet. Ee, biz e, ekoturizmi Arman köyüne taşımayı düşünüyoruz. Zaten bir ön projemiz de var. Ee, Bulgaristan'dan Hı -hı. geçen yıl e, bir ekip geldi. E, burada onları ağırladık. E, Hı -hı. Neler yapacağımızı konuştuk yani ekoturizm turizmi de Arman Köyüne kazandıracağız Düşünün Bak biz Arman Köyüne ekoturizm kazandırmaya çalışıyoruz. Arman evet. Köyü dibinde adamlar taş ocağı açacak. Bu ne perin ne la turşu anlamadı evet. gitti. Evet gerçekten <gülüyor> öyle yani. Evet. Şimdi yani büyük bir potansiyel var ama o potansiyel hiçe sayılıyor. Hem tarım potansiyeli hem de ekoturizm, hayvancılık Aynen. Ama bunlar sanki hiç yokmuş gibi hiç halka danışılmadan böyle bir proje başlatılabiliyor Hakkın itirazına rağmen danışılmadan evet, demeyelim. Itirazına evet, da rağmen, itirazına şu rağmen. Şu an bak evet. yani kendini bilen 3 yaşında çocuk bile karşı. 3 evet. yaşında çocuk bile bu projeye karşı. Bir Allah'ın kulu Arman köyünde ve Arman köyü tanıyan, Arman köyünde yaşayan, Arman köyüne gelen hiçbir fert bu projeyi okeylemiyor. Demesi evet. de mümkün değil zaten. Evet, biz de oradaydık. Biz de okey demiyoruz evet. zaten. Saat bir <gülüyor> <gülüyor> Peki sonra. bizim bir iki dakikamız kaldı Nait Bey. E, i̇ki dakika içerisinde neler söylemek istersiniz? Yani e, nasıl bir şeyimiz olabilir? Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. E, gelişmeleri aktarmak isteriz. E, sizin aracılığınızla e, ama son olarak neler söyleyebilirsiniz? Na, ne yapabiliriz? Evet, yani Valla ben e, Türk kamuoyunun ve basının Armağan Köyü tanıyan, bilen, herkesin, Armağan Köyü'ne gelen herkesin, yaşayan herkesin, Armağan Köyü'nü e, basından, web sitesinden, e, ne bileyim, duyan, Türkiye zaten duydu bizi, duyan herkes bizim arkamızdadır. Herkesten e, telefonlar, mailler alıyoruz. Evet. Ve ne yapıyorsunuz? E, Yüğü bastırın. E, onlar da üzülüyorlar. Hı hı. E, biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Artık canımızı veriyoruz diyorum. Bak, buradan söylüyorum. Bak, e, ben Buradan kim taşı aşağıya ses istemiyorum? Lütfen... Eğer duyuyorlarsa beni dinlesinler. Evet. Bu sevdalarından vazgeçsinler. Bak biz gerekirse canımızı vereceğiz. Ama bu maden ocağını Armağan köyünü açtırmayacağız. Evet. Yani biz yapacağımız bu. Ve onlar bu sevdalarından vazgeçsinler. Gitsinler başka yerde aslında bakın şimdi, bakın şimdi biz maden ocağına karşı değiliz. O da bir gereksinme. Ama gitsinler tarım alanına, suya, çevreye, doğaya zarar vermeyecek şekilde maden ocaklarına açsınlar. Evet. Peki köyde yapılan çalışmaları, bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları takip edebileceğimiz bir web sayfası varsa bize onu söyleyebilir misiniz? E, varsa Arman.com.tr armağan.com.tr'den evet. evet hepimiz izleyebileceğiz evet, gelişmeleri. Biz. Peki çok teşekkür ediyoruz evet. Nait Bey. Mücadelenizde. Biz İnşallah de yanınızda diliyoruz. olmak istiyoruz. Bütün Türkiye yanınızda olacak. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Ee, teşekkür evet. ediyorum. Bize bu zamana ayırdığınız için, bize bu programı misafir için. Biz teşekkür Ben ediyoruz. hepinize teşekkür ediyorum. Peki. Görüşmek Sağolun. üzere. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Su Hakkı'nda bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı